Sadık John Evvel zaman içinde Delolia adındaki ada krallığında Theodore adında genç ve karizmatik bir kral varmış. Theodore halkını çok severmiş ve krallığındaki insanları mutlu etmek için çalışırmış. Delolia birçok adadan oluşuyormuş Krallık içinde ve komşularla ticaret yapan tüccarlar sayesinde ekonomisi güçlüymüş. Kral sık sık en sadık hizmetkarı olan John'u da alarak krallığını gezermiş. Theodore tüccar kılığına girerken John'un eski arkadaşı Ted olurmuş ve birlikte krallığı dolaşırlarmış. Theodore bu şekilde insanlarını mutlu kılmanın en iyi yollarını bulurmuş. Merhaba Marty. Merhaba Ted. John seni bekliyor. Onu buldu. Teşekkür ederim Marty. Krallıkta büyük kargaşaya neden olan yaratığı yakaladık. Ama uyarmalıyım. Biraz gürültücü olabilir. Pekala. Peki bu şey neymiş? Bana sorarsan bu şey bir gelinci. Hey! Sen kime şey diyorsun, beni buradan çıkar, sana nasıl bir şey olduğumu göstereyim. Bu, bu konuşuyor. Aa evet, ne kadar da akıllısın. Ha? Adım Freddy, kötü sirbas Allister tarafından bu tüylü küçük kuklaya dönüştürüldüm. Beni buraya kapattığınızda kendime yemek bulmaya çalışıyordum. Beni buradan çıkarın, geri dönüp ihtiyar sirbasın beni eski halime getirmesini sağlayayım. Ama... Seni niye küçük bir gelinciye çevirdi? Eskiden Kral Zaryos'un koyumcusuydu. Kral Zaryos mu? Evet. Elister adındaki o adam, altınları farklı şekillerde kendisine götürmeleri için tüm koyumculara büyü yaptı. Bu, halkın kalanını fakir ve mutsuz yaptı. Üzerimdeki büyü bir şekilde zayıfladı ve kaçmaya çalıştım. Ama kaçamadan önce... Alistar beni buldu ve bu hale getirdi. Ooo işte bu kötü. Ooo evet öyle. Onu bulacağım ve bunu ödeteceğim. Neden sana yardım etmiyorum? Sen mi? <gülüyor> Sen ben gördü. <gülüyor> Bana yardım edebilecek biri varsa o da kraldır. İyi bir adam olduğunu duydum. Öyleyim. Ehehüm. <gülüyor> Ehehüm. <gülüyor> Efendim, önce bunu bir düşünseniz iyi olur. Zarius yıllardır sizin ve babanızın düşmanı oldu. Oraya gidip gerçekten de savaş çıkarmak istediğinize emin misiniz? Oh, merak etme John, bilmeyecek bile. Hey, kemik kafalılar, ne fısıldaşıyorsunuz? Oh, merak etme, benim adım Ted ve bu da John. Sana yardım edeceğiz, gidelim. Ted ve John Freddie'i kaleye kralın odasına götürmüşler. İşte oldu. Burada ne yapıyoruz? Ya kralı da olursa geriye gidiyorsunuz. Ah merak etme Freddy. Eee? Merhaba Freddy. Majestelerini selamlıyorum. Odanıza geldiğim için beni bağışlayın efendim. Freddy, benim. Ted. Aynı zamanda Dilolya'nın kralı Theodor olarak biliniyorum. Ooo benim kralım. Daha önce sizinle konuşma tarzım için üzgünüm. Hiç önemli değil. John sana dinlenebileceğin bir oda gösterir. Yarın güneş doğduğunda yola çıkarız. Vuhuuu! Tamam o zaman. Bu taraftan gidelim. Umarım Kral Theodor ne yaptığının farkındadır. Kapıları nasıl geçeceğiz gerçekten çok merak ediyorum. Mükemmel bir yol biliyorum. Kral Zayrus altını çok sever. Kuyumcu kılığına girebiliriz ve prensesi gemiye çekebiliriz. Ve sonra kral onu alma karşılığında beni serbest bırakabilir. Freddy çok etkilenen John'a bütün planı anlatmış. Ertesi sabah gemiye gitmişler. Planı Kral Theodore'a anlatmışlar. Ve Altın Krallığa doğru yelken açmışlar. Biz Rıza yelken, yelken açacağız, açacağız. bilmeyenler. Rensiz'i gemiye alacağız benim ve beni Hadi içeri girelim. Karnım çok acıktı. oh bu da ne? Bu prensesin tablosu efendim. Prenses Sofya Bu benim hayatım boyunca gördüğüm en güzel kadın. Şimdi onu krallığıma götürüp onunla zaman geçirmek istiyorum. Onu kraliçe olarak alıkoyacağım. Kara göründü! Altın krallığını görüyorum. <gülüyor> Harika. Üçü birlikte kaleye çıkıp taht salonuna girmişler. Maalesef sizi içeri alamam. Biz prenses ve kral için hediye getirmiştik efendim. Aa, bir dakika. Derhal krala haber vereceğim. Peki Freddy nereye gitti? Bu arada John ve Ted prenses ve kralla tanışmak için beklerken, Freddy kendine dönüşmenin bir yolunu bulmak için sihirbazın odasına koşturmuş. Nerede bu? Sihirbazın asası nerede? Vay vay vay! Bakın kimler gelmiş! Ha? Aa, kaçın! O kadar çabuk değil! Kıpırdama! Kıpırdama! <Gülüyor> Nihayet seni de yakaladım. Oh, hayır. Yine bir kafese kapatıldım. Kral Zaryos ve Prenses Sofia sizi kabul edecekler. Evet. Zamanı gelmişti. Hadi John. Majestelerini selamlarım. Majesteleri, size sözünü ettiğim kuyumcular. Oh. Hoş geldiniz. Bir kuyumcu krallığında her zaman kabul görür. Ve bu da prenses için. Aman tanrım bu gerçekten çok güzel. Bir melek için başka bir melek. <Gülüyor> Ve gemimizde daha birçok altın eser mevcut güzelliğidim. Oradan seçmeniz daha kolay olacaktır. Gidebilir miyim baba? Lütfen! Bu ne saçmalık! Yabancı birinin gemisine gitmene izin veremem, hayır! Lütfen baba! Hem bu senin için de daha fazla altın demek! Lütfen! Pekala, tamam! Ama yalnız olmaz! Sen oradaki! Prensesle beraber gemiye çık! Emredersiniz majesteleri. Majesteleri, Freddy'yi gördünüz mü? Ortalıkta görünmüyor Oh, Merak etme John, gemiye dönmüş olmalı. Ted ve John prensesi gemiye götürürken, kral bakanlardan birini çağırmış. Kim olduklarını ve nereden geldiklerini bulmalarını istemiş. Bu adam kim ve neden bana çok tanıdık geliyor? Bunu hemen öğrenin. Emredersiniz majesteleri. Bu arada prenses gemideki çeşitli altın eserleri görünce ne diyeceğini bilememiş. Vay canına! Çok güzeller. Şunu istiyorum, şunu, şunu ve lütfen şunu da. Gidin ve her şeyi hazırlayın. Yakında boşaltıyoruz. Nasıl istersiniz majesteleri? Efendim planımız işliyor. Evet. Hiç zaman yok. Hemen gitmeliyiz. Ama Freddy ne olacak? Hiç zaman yok. Gidelim. Burası altın alışveriş merkezinden daha iyi. Burada çok sayıda güzel şey var. Muhafız nerede kaldı acaba? Ne? Hayır! İmdat! Ted yanına gitmiş ve prensese tüm olan biteni anlatmış. Ona gerçek kimliğini açıklamış. Freddy ile krallık üzerindeki büyüyü de anlatmış. Oh prenses, sizi görür görmez aşık oldum. Arkadaşımı kurtarmama yardım edip, kraliçem olur musunuz? Prenses Sophia'nın yüreği yumuşamış ve kral Theodore'a yardım etmeyi kabul etmiş. Benim bu büyüden haberim yoktu. Çok korkunç. Oraya ulaştığımızda bir saat bir not göndereceğim. Kraliyet muhafızı denizdeki gemiyi görmüş ve krala haber vermeye gitmiş. Kral ateş püskürmüş. Ne? O adamın kim olduğunu hemen öğrenmek istiyorum. Ee, bu geminin tipine bakılırsa Delolio'ya kralı Theodore'a ait. Kral Theodore mu? Sihirbaz nerede? Onu hemen görmek istiyorum. Kral sihirbazın odasına gitmiş ve ona olanları anlatmış. Gemiye prensesi geri getirebilecek bir büyü yapmasını emretmiş. Majesteleri, kralı yok edecek iki mükemmel laletim var. <gülüyor> ne bekliyorsun? Öncelikle kral gemiden indiğinde onu bir kraliyet atı bekliyor olacak. Ata bindiği anda onunla birlikte koşmaya başlayacak. Onu geri dönemeyeceği kadar uzaklara götürecek. Kurtulmasının tek yolu var, biri krala söylemeden atı korkutup kaçırmalı, yoksa sonsuza kadar taş olarak kalacaktır. Mükemmel! Bu işe yaramazsa ikinci lalet kesinlikle işe yarayacak. Peki o neymiş? Bu altın ceketi ona vereceksiniz. Barış teklifi olarak ve üzerine geçirdiği zaman o ve tüm krallığı bir anda taşa dönüşecek. Bu lanetten bahseden biri olursa o da anında taşa dönüşecektir. <gülüyor> Tebrik ederim Alistar. Gel, şimdi rıhtıma gidiyoruz. Derhal. Hayır, olamaz. Onları mutlaka uyarmam gerekiyor. Ah, sihirbazın asası. Ona bir şekilde ulaşmalıyım. E, aldım. Şimdi, bu şey nasıl çalışıyor? E, Açar susam, açıl. Aha, işte yaradı. Sana salazum. <gülüyor> Mükemmel. Şimdi gidip John'u uyarmalıyım. Freddy asayı sallamış ve bir duman bulutuyla birlikte ortalıktan kaybolmuş. Bu arada, gemi... Delorya da iskeleye yanaşmış. Kral, Kral Zaryus'a mesaj göndermek için bir ulak çağırmış. Umarım Freddy orada iyi durumdadır. Merhaba Jolly. Sen de kimsin? Benim, Freddy. Dinleyin, hiç zamanımız yok. Kral kötü Alistar'a emir verdi. Freddy, John'a duyduklarının hepsini anlatmış ve lanetler konusunda uyarmış. Bunları krala söyleyen kişinin taşa dönüşeceğini de eklemiş. Tam Freddie, John'a her şeyi anlatmayı bitirdiğinde, güzel görünümlü bir at, kralın önüne doğru yürümüş. Nihayet, bu at bizi saraya götürmek için harika bir seçim. Tam kral ata binmek üzereyken, John, taşınarak yanından geçen gonga güçlü şekilde vurmuş. Bu atı çok korkutmuş Ne takıymış. Ah ne kadar kaba. John bunu krala nasıl yapabilir? Önemli değil. John benim en sadık hizmetkarım. Bir nedeni olduğundan eminim. Kralın iyiliğini düşünmek onun görevi. <Gülüyor> Bundan ucuz kurt oldu. Kral ve prenses saraya gitmişler. Haberci öne çıkmış ve Kral Zarius'un gelişini haber vermiş. Burada mı? Ne kadar çabuk. Evet efendim. Barış için geldiğini söylüyor. Kral ve gelini için hediyeler getirmiş. Ah, i̇şte bu çok tuhaf. Merhaba Kral Theodor. Selamlar. Selamlar efendim. Hediyeler taşıyarak geldim. Lütfen bu altın ceketi kabul edin. Bu ailemizde gelenektir. Damat adayları, gücün sembolü olan bu altın ceketi mutlaka giyerler. Kuşaklardır yapılan çok özel bir uygulama. Vay canına, bu inanılmaz. Bundan onur duyarım. Hadi, neden denemiyorsunuz? Kral Theodore altın ceketi giymek üzereyken John üstüne sıçramış. Altın ceketi kollarından almış ve yere fırlatmış. Cekette büyük bir akım oluşmuş ve dumanlar çıkmaya başlamış. Bu ne saçmalık! Aile geleneğimizde hangi cüretle alay edersiniz? Bu tam bir aşağılama. Bu adamın aileye yadigarımızı böyle aşağılamasına izin verecek misiniz? Doğru söylüyor John. Bana başka seçenek bırakmadın. En ağır şekilde cezalandırılmalısın. Hayatının sonuna dek Dilolya Krallığı'ndan sürgün edildin. Hayır, bunu benim yüzümden yaptı. Gitmesi gereken biri varsa o ben olmalıyım kralım. Size neler olduğunu anlatsam iyi olacak. Hayır, hayır olmaz. Bütün sorumluluğu üstlenmene izin veremem. Hayatını daha yeni geri aldın. Gitmeden önce majesteleri, son sözlerimi söyleyebilir miyim acaba? Evet, söyleyebilirsin. Önceden yaptıklarımın hepsi, Kral Zaryos'un sizin için yaptığı büyüden kurtulmanız içindi. Üzerine bindiğiniz o atı gong sesiyle kaçırmak zorundaydım efendim. Yoksa bir daha dönemeyeceğiniz kadar uzaklara götürebilirdi sizi. Ve şu altın ceket, o da aile yadigarı değildi. O ceketi üzerinize giydiğiniz anda hem siz hem de tüm krallık taşa dönüşecektiniz efendim. Bunları hep sizin için yaptım. Soylu. Kralım. Olamaz. John. Ev sadık hizmetkarım. Ben ne yaptım? <Gülüyor> Baba. Bunu nasıl yaptın? Babam o nereye gitti? Görünüşe göre kaçmış. Zavallı John. Ve şimdi siz... Aha, bir dakika durun. Alistar'ın asası bende. Neden daha önce düşünemedim? <gülüyor> salazım, salazim. Kurban edilen bu hayatı tekrar geri getir. Sözlerini bitirdiği anda... Sadık John gözlerini açmış ve her şey eskisi gibi olmuş. Oh, teşekkür ederim arkadaşım. Benim için bunca zahmete giren arkadaşlarım için en azından bunu yapabilirdim. Ve benim için de. Sen yanımda olabilecek en sadık insansın. Bugünden itibaren artık hizmetkar değil, arkadaşımsın. Tabii ama bir şartım var. Freddy'i gelincik haline getirirsen o zaman kabul. <gülüyor> Ne iyi bir arkadaş hava